varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalpur zaman içinde Yaşlı bir adamın bir karısı bir de Keloğlu varmış Yaşlı adam bir gün hastalanmış ve ölmüş Kısa bir süre sonra adamın bıraktığı paralar bitmiş Keloğlan eşeğini alıp pazara gitmiş Taşımacılık yaparak 40 kuruş kazanmış ve annesine getirmiş Ertesi gün gene pazara gidip taşımacılık yapmış bu sefer de elli kuruş kazanmış eve gelmiş. Kazandığı paraları... ...annesine vererek... Anacığım e, ben artık çok para kazanıyorum. <gülüyor> Padişahın kızı da çok güzel. E, beni onunla evlendir. Deyince annesi şaşırarak... Aman oğlum elli kuruş kazanmakla... ...padişah kızı istenir mi? Sonra hiç padişah kızını... ...keloğlana verir mi? Deyince keloğlan... E, ben ne düşünüyorsam onu yap anacığım. Paraya gelince... Her gün kazancım artıyor Kelliğe gelince saçlı adam çok da benim gibi keli yok. Padişahın kızı kelimi ayna gibi kullanır saçını tarar fena mı ya? Demiş. Kızıncağız çaresiz saraya gitmiş. Nöbetçiler onu dilenci zannedip içeri sokmak istememişler. Geliş sebebini anlatınca da padişahın yanına götürmüşler. Padişah ne istediğini sorunca... Ah padişahım, benim bir oğlum var. Günde elli altmış kuruş kazanıyor diye, padişahın kızını isterim diye tutturdu. Padişah. Hay hay, kızımı oğluna veririm ama bir şartım var. Allem kallem yapmasını öğrenirse, kızımı alır. Eğer öğrenmezse, kellesini alır. Annesi üzgün ağlayarak eve gelir Oğluna Ah benim kel oğlum Padişah kızı senin neyine Padişah sana kızını verecek Verecek ama Allem kallem yapmasını öğrenirsen Öğrenemezsen kelleni alacak Aman anacım Güzel anacım çabuk buradan kaçalım ya Benim zavallı kel başımı kestirirse Yere düşer kirlenir Öyle değil mi ya ...diyerek zaten az olan eşyalarını toplayıp eşeğine yükleyerek oradan uzaklaşırlar. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Bir dağın eteğinde bir su başına gelirler. Orada konaklarlar. Tam yatacakları zaman bir dev gelir. Kadına der ki... Derdinizi biliyorum. Oğlunu bana bırak. Ben ona kırk günde allem kallemi öğretir. Kırk gün sonra da bu suyun başına getiririm... Gelir alırsın Der Kadın oğlunu bırakır eşeğiyle eve döner Dev keloğlanın kulağını bir büker Keloğlan elma olur Haydi elma var elma Keloğlan elması var Deyince dev kızar Ey gevezelik etme Keloğlan sen artık elmasın elma Elmalar konuşmaz Der Sarayına gelince de Elmanın sapından tutak çeker Elma gene Keloğlan olur. Onu sarayın bahçesine bırakır gider. Keloğlan kendi kendine dolaşırken... ...birden karşısına ayın on dördü gibi güzel bir kız çıkar. Zavallı Keloğlan sen de mi bu hain devin eline düştün? Deyince Keloğlan... Ne düşmesi canım? Bu dev bana Allem Kallem'i öğretecek. E kız o buraya Allem Kallem diye kaç kişi getirdiyse hepsini yedi. Aman ne olur beni kurtar Zavallı bir annem var Ben olmazsam aç kalır canım Şimdi beni iyi dinle Keloğlan Sabah olunca dev seninle güreş tutacak Hemen yere yat ve kıpırdama Eğer direnmeye kalkarsan Dev kızar ve seni yer Ben fırsat buldukça Sana allem kallemi öğretirim Der Sabah olur dev gelir Kızın dediği gibi Keloğlan'la güreş tutar Keloğlan hemen alta yatar ve hiç kıpırdamaz. Dev onu yerde bırakıp gider ve bu güreş 40 gün sürer. Keloğlan 40 günde deve yenilip onu kızdırmaz. Bu arada dev yokken de kız Keloğlan'a 40 günde ahlem kalem öğretir. 40 gün sonra dev Keloğlan'a Bu ahlem kallem sana göre değil. Hazırlan seni annenin yanına götüreceğim der ve götürür annesi oğlunu görünce sevinir ah benim keloğlum alem kalem'i öğrendin mi diye sorar keloğlan alem kalem beni at yap da göre der ve altın rengi tüyleriyle pırıl pırıl bir at olur kadın gene ah oğlum nereye gittin gel de şu atı tut <gülüyor> diince keloğlan alem kalem ...beni insan yap da görev... ...der demez gene insan olur... ...anası... ...neredesin a oğlum bir at vardı ki... ...her tarafı altın sarısıydı... ...deyince keloğlan... ...ey benim güzel anacığım... ...oğlun allemkallemi öğrendi gayri... ...padişahın kızını alacak... ...tavşan da at da Alem kalem ettim... ...tavşan oldum... kalem ettim... ...at oldum... ...şimdi kalem yapıp keçi olacağım... Beni alt pazara götür padişahın adamlarına sat." Diye, "Allem kallem, beni güzel bir keçi yap ki görem. Derdemez boynuzları altından, tırnakları gümüşten, tüyleri pırıl pırıl bir keçi olur." Me me. Hadi ana, durma beni pazara götür. Kadınca az şaşkın keçi alır, pazara gider. Hadi satılık keçi var. Boynuzları altından, tırnakları gümüş olan bu keçiyi yok mu alan? ...pazarda adamın biri... ...bu keçiyi alsa alsa padişah alır... ...ancak onda bu kadar para var... ...demiş... ...çok geçmeden saraydan duymuşlar... ...pazara gelip... ...hanım... ...padişah bir küp altın yolladı... ...keçiyi istiyor... ...kadıncağız vereyim mi acaba diye düşünürken... olan dile gelmiş... ...ver anne ver... ...deyince kadın keçiyi padişahın adamına vermiş... Keçiyi alıp gitmiş Kadın da bir küp altına alıp evine dönmüş Padişah Tam keçiyi sevecekken olan yavaşça e, Alem kalem beni yok et ki görem Der demez Padişahın önünde yok olmuş Evine gelmiş O bir küp altınla kendine Güzel bir saray yapmış Sonra da allem kalem beni keçi yap ki görem deyince sarayda keçi olmuş padişah nerelere gittin yaramaz gel bakalım kucağıma da biraz seveyim seni derken keloğlan yavaşça alem kalem beni insan yap ki göre der demez keloğlan olmuş padişah kucağında keçi yerine keloğlanı görünce aman Allah'ım keçi keloğlan oldu bu ne biçim iştir diye söylenince kelo olan. E, ben ben benim padişahım. E kelo olan. Allem kalemi öğrendim. E, İspata da geldim. Padişah inanmak istemez. Hadi canım, olamaz. Eğer gerçekten Allem Kallem'i öğrendin ...beni bir hayvan yap görelim bakalım. Deyince olan e, Baş üstüne... E, ...Allem Kallem... ...Padişahı köpek yaptı görem. Der demez Padişah köpek olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ve yalvarır gibi havlamaya başlamış. olan <gülüyor> <gülüyor> hemen... E, ...Allem Kallem... ...Padişahı insan yap ki gören. Demiş. Padişah gene insan olmuş... İnandım olan. Sen Allem Kallem'i öğrenmişsin. Sana kızımı vereceğim ama... ...üç şartla. Birincisi Allem Kallem edip... ...güzel bir saray yapacaksın. He he, yaptım bile sarayınız hazır. Ee, i̇kincisi... ...bir daha beni köpek yapmayacaksın. Ee, kızını verirsen yapmam canım. Ee, üçüncüsü Allem Kallem edip... Kellikten kurtulacaksın. Ee, alem kalem, beni kıvır kıvır saçlı bir delikanlı yap ki gören. Demiş, kellikten kurtulup kıvır kıvır saçlı bir delikanlı olmuş. Padişahın kızını almış, kırk gün kırk gece düğün yapıp anacanın evine yerleşmiş ve alem kalem sayesinde şahane bir hayat yaşamışlar. Onlar Ermiş muradına... Darısı dinleyenlerin başına.